Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Hazreti Rasulün Örnekliği Çerçevesinde Sunduğumuz Sunumların Medine'de Gelen Hükümler Bölümünün Bugün 13.sünü sunacağız İnşallah Alt Başlığımız Bireysel Hükümler Onun Altındaki Başlık Çişisel Gelişim 5. Bölüm Önceki Bölümde Hüküm Allah'ındır Konusunda Açıklamalar Yapmıştık Muhakkak Ki Hükmü Koyan Hesabı Görür bu temel mantıktır. Hiçbir otorite hükmü koyup hesabı başkasına bırakmaz. Siz hiç herhangi bir devlette veya bir kurumda yasal hükümleri biz koyduk. Ama hesap görme, koyduğumuz yasalara göre insanları hesaba çekme başkalarına aittir dediğini duydunuz mu? Sürekli okuduğumuz Fatiha suresinde din gününün sahibi Allah'tır diyoruz. Kur'an'ın birçok yerinde hesabı görecek olanın Allah olduğunu okuyoruz. Ne demek hesabı görmek? Allah adına insanların durumlarına hükmetmek mi? Allah adına yasalarına uymayanları cezalandırmak mı? Bir Müslüman herhangi bir Müslüman hakkında hüküm verme hakkına sahip mi? Veya herhangi bir insan başka bir insan hakkında hüküm verme hakkına sahip mi? Bütün bu sorular karşısında şunu görüyoruz. Ayetlerin uygulamasında iki dönem var. Müslümanların devletinin olmadığı dönem, Müslümanların devletinin olduğu dönem. Yani Mekke dönemi, Medine dönemi. Daha önce Mekke dönemini, Mekke'de gönderilen hükümleri baştan sona inceledik. Mekke döneminde herhangi bir şekilde Müslümanları veya Müslüman olmayanları cezalandırıcı hükümler yoktu. Mekke döneminde İslam'ın tebliği topluma sahip çıkma vardı. Kişisel eksiklikler, zaaflar herhangi bir cezalandırmaya tabi tutulmamıştı. Ancak Allah inkar edenlerin durumlarını onları ahirette nasıl cezalandıracağını anlatıyordu. Medine'ye gelince Müslümanlar devlet kurmuşlar. Devletin kuruluş sözleşmesini Medine vesikası olarak bilinen metinle gerçekleştirmişlerdi. Devleti kuran taraflar, Devletin kralı Muhammed'e yaptıkları sözleşme doğrultusunda uyacaklarını, aksi halde sözleşme hükümlerine göre cezalandırılmayı kabul ettiklerini beyan etmişlerdi. Sözleşmede taraflar sadece Müslümanlar değildi, Yahudiler, putperesaraplar da sözleşmenin altına imzalarını atmışlardı. Yani demek oluyordu ki bundan böyle Medine'de yaşayan devleti kuran taraflar kendi otoriteleri ile anlaştıkları hususlar doğrultusunda yönetileceklerdi. Dikkatinizi çekiyorum. Medine'de devleti kuran taraflar diyorum. Biz şöyle kabul ediyoruz duygusal olarak. Medine'de devleti Müslümanlar kurdu. Hayır. İşin aslında o değildi. İşin aslında Medine'de devleti Müslümanlar Yahudiler, putperest Araplar Muhammed'in krallığında kurdular. Bir medine vesikasıyla bunu tescil ettiler. Bu sözleşmede söz edilen hükümlere aykırı davranışlar o toplumların kendi hukuklarına göre cezalandırılacaktı. Devletin krallığı olarak Muhammed Yahudi ve putperest Araplara direkt karışmayacak, onların verdikleri kararları gözden geçirme hakkına sahip olacak, Müslümanları yönetme konusunda yetkili olup Allah'ın hükümlerine göre yönetecekti. Medine'de olan şey, Yahudiler kendi otonom yönetimlerini Muhammed'e sunmuşlar, Muhammed kabul etmişti. E saraplar kendi otonom yönetimlerini Muhammed'e sunmuşlar, Muhammed de kabul etmişti. Muhammed, Müslümanlarla birlikte otonom yönetimlerini bildiren Yahudileri, putperes arapları devletin bünyesine almış, onları yaptıkları anlaşma doğrultusunda yönetmişti. Bu yönetimin özü şuydu. 1. Kişilerin insanları yönetme, insanlara hüküm koyma, hesap görme, cezalandırma hakları yoktu. Kişisel olarak kişilerin böyle bir hakkı yoktu. 2. Toplumların otoriteleri toplumları yönetir, insanlara hüküm belirtir, hesap görür, cezalandırırdı. Bu konuda Yahudilerin otoritesi Tevrat'a göre toplumlarını yöneteceklerine, hesap göreceklerine, cezalandıracaklarına söz verdiler. Putteres Arapların otoriteleri ise atalarının dinine göre yöneteceklerine, hesap göreceklerine, cezalandıracaklarına söz verdiler. Müslümanlar ise Resulün liderliğinde Allah'ın yönetimine, hesap görücülüğüne, cezalandırılmasına tabi olacaklar. Allah'ın yönetimini, hesap görücülüğünü, cezalandırılmasını Allah'ın talimatlarına yani ayetlerine göre Resul ve onun atadığı emir sahipleri yapacaktı. Toplumca otorite olarak belirlenmeyen, biat edilmeyen yani emirlerine uyulacağına, yönetimine tabi olunacağına, cezalandırmasına razı olunacağına söz verilmeyen hiç kimsenin emir vermede, yönetmede, cezalandırmada hakkı ve yetkisi yok. Bütün Yahudiler, putperest bu konuda önce kendi otoritelerine yani liderlerine biat ettiler. Müslümanlar da Allah'ın huzurunda Allah tarafından bildirilen kurallara uyacaklarına, cezalandırmalara razı olacaklarına dair Allah'ın Resulü Muhammed'e biat ederek söz verdiler. Sonra Yahudi ve putperest toplumların liderleri Medine'nin kralı Muhammed'e gelerek toplumlara adına biat ederek söz verdiler. 3- İkinci maddenin özüne aykırı her davranış otoriteye isyandı. Aykırı davranışlarda Yahudiler kendi otoritelerine ve Medine Devleti'nin kralı Muhammed'e isyan etmiş sayılacaklar. Putperest Araplar kendi otoritelerine ve Medine Devleti'nin kralı Muhammed'e isyan etmiş sayılacaklar. Aykırı davranışlarda Müslümanlar da Allah'a, Resulü Muhammed'e isyan etmiş sayılacaklardı. Bütün toplum bilerek, isteyerek her şeye rağmen bu yönde otoritelerine ve Resul Muhammed'e biat ederek söz verdiler ve hiç kimse bu söz verişte onları zorlamadı. Bu sözleşme yapılırken arada kılıç yoktu, arada güç dengesi yoktu. Tam tersine bakıldığı zaman aradaki bütün güç dengesi putperest Araplardaydı, 4500 nüfusu vardı, Yahudilerdeydi, 4000 nüfusu vardı ve Müslümanlar 1500 kişiydi ama devletin tepesinde Muhammed vardı. Kişisel gelişim çerçevesinde Müslümanlar Allah tarafından ayetleriyle bu noktada eğitildiler. Hiçbir şekilde otoriteye aykırı davranışta bulunmak istemediler. Kurallara aykırı davrananlar Allah'ın belirlediği yasalara göre cezalandırıldı. Eğer suç kavramı üzerinde biraz akıl yürütür, muhakeme kurarsak suçların kişilere, topluma, devlete, Allah'a karşı işlendiğini görürüz. Yani suç işleyen kişi suçunu dört ayrı konuda işler. Bu konular kişilere karşı işlenmiş. Suçlar, topluma karşı işlenmiş suçlar, devlete karşı işlenmiş suçlar, Allah'a karşı işlenmiş suçlar olarak gruplandırılır. Kişiye karşı işlenen suçlar, toplumda yaşayan herhangi bir kişiye karşı işlenen suçlardır. Burada mağdur edilen taraf kişidir. Eşlerin birbirlerine, çocukların babalarına, annelerine, kardeşlerine, babaların, annelerin çocuklarına karşı işlediği suçlar, insanların birbirini mağdur edecek şekilde şiddet kullanma, yaralama, öldürme malını hırsızlık, gasp, soygun yoluyla çalma, yetimlerin hakkını yeme, miras yoluyla edinecek mallarda haksızlık yapma, ticari boyutta insanları kandırma, kazıklama vesaire gibi hususlar, kişilik hakları çerçevesinde suçlardan sayılabilir. Tabi konu ayrıntıyla incelemeye alınınca daha birçok suç kapsamı sayılabilir. Kişilere karşı işlenen suçlarda mağdur edilen kişilerin hesap görme, cezalandırma hakları yoktur. Ancak otoriteye şikayet hakları vardır. Otorite mağdur tarafın haklarını yasalar çerçevesinde arayacaktır. Yahudi ise o gün Yahudiler Tevrat'a göre, Putperest Arapsa Arapların atalar dinine göre, Müslümansa Allah'ın hükümlerine göre hakkını arayacaktır. Ve bu hak kararken de devletin başına veya otoritelerine şikayet edeceklerdir. Kişisel olarak cezalandırma yoktur. Topluma karşı işlenen suçlar, toplumun ortak kullanım alanlarına zarar verme, ortak kullanım mallarına el koyma, zarar verme, toplumda kargaşalık çıkararak Toplumun huzurunu bozma, ikilik, nifak çıkararak toplumu birbirine düşürme, gıybet, dedikodu gibi hastalıkların topluma yayılmasına neden olma gibi değişik konular ele alınabilir. Konu ayrıntıyla incelenmeye başladığında daha çeşitli boyutları ortaya çıkacaktır. Topluma karşı işlenen suçlarda da toplum bize karşı suç işlendi diye kişileri cezalandırma yoluna gidemez. Toplumlarda görülen linç olayı, toplumun suç işleyenlere karşı galayana getirilerek cezalandırma eylemidir. Hiçbir otorite, toplumun bu konuda kendi başına karar alarak hesap görme, cezalandırma yönüne gitmesini kabul edemez. Zira toplumsal biatta, yani toplumsal sözleşmede, toplumu oluşturan kişiler yönetme, hesaba çekme, cezalandırma haklarını otoriteye devir etmişlerdir. Devlete karşı işlenmiş suçlar, bu tür suçlar, otoriteye isyan, devleti bölmek, savaşçıdır başlarda ihanet etmek, toplumsal sözleşmeye aykırı davranmak, devletin uyguladığı yasalara uymamak, devletin cezalandırmasını kabul etmemek olarak ele alınabilir. Tabii konu ayrıntıyla incelendiği zaman daha geniş boyutlarıyla ele alınabilecektir. Devlet kendisine karşı işlenmiş suçlarda direkt cezalandırma yapamaz. Mesela devletin başındaki kişi veya onun atadığı kişiler, emirlerimize karşı geldiler diye hiçbir kişiyi, toplumu cezalandırma yoluna gidemezler. Devlet bu tür yasal merciler oluşturur. Yasal mercilere devlet yetkilileri, devlete karşı suç işleyenleri şikayet ederler. Devlete karşı suç işleyen kişiler veya örgütler, kurumlar, toplumlar, cemaatler her neyse biat esasları yönetilmeye, hesaba çekilmeye, cezalandırmaya söz verdikleri yasalar üzerine yargılanırlar. Gerçekten sözleşmeye aykırı davranışlar varsa devletin oluşturacağı mahkemeler karar verir. Cezalandırmaya yetkili merciler cezalandırır. Devleti yöneten her birimdeki yetkililer canı istediği zaman canı istediği şekilde hesaba çekemez, yargılayamaz, hüküm veremez, cezalandıramaz. Günümüzün modern devletlerinde yasama, yürütme, yargı olarak tanımlanan yetkilendirme organları bağımsız olarak oluşturulur. Yasama organı yasalara düzenler, yürütme organı devleti yönetir, yargı organı ise yasalara aykırı davranan kişileri, toplumları, devlet yetkililerini yargılar. Zira devlet yetkilileri de kişilere, topluma, devlete karşı suç işlemiş olabilir. Günümüzde yasama ve yargı organlarının doğru çalıştığından söz edilemez. Yasalar çıkarlara göre çıkarılır. Yargılarda rüşvet, iltimas, Tarafkirlik, adaleti engeller, işi bilen, kılıcını kuşanan, gemisini yürüten kaptandır. Geçmişte Müslümanların kurduğu devletlerden Abbasiler döneminde mezalim mahkemeleri kurulmuştur. Bugünkü deyimle mezalim mahkemeleri. Aslında önceki dönemlerde de bu tür konular ele alınmıştır. Mesela Ali ile Maviye arasındaki iktidar savaşında da taraflar birbirlerini kendilerine isyancılıkla suçlarken konu hakem olayına götürülmüştür. Aliye göre Maviye isyancıdır, Maviye göre Ali isyancıdır. Olayı hakeme götürürler. Hakem olayı bir bakıma olayın siyasi boyutunu esas alarak isyandan çıkarılıp anlaşmazlığa sokulmuş hakem kararıyla tatlıya bağlanmak istenmiştir bugünkü hakimlerin taraflara önce barışmayı teklif etmeleri gibi bir hasat olmuştur. Emeviler döneminde devletin zulüm konusunda yapılan şikayetler dönemin halifesine gelince konuyu kadılara havale ettiklerinden söz edilir. Bu konuda tarihteki bazı kayıtlar şöyledir. Emevilerden ilk defa mezalim olaylarını doğrudan karara bağlamak üzere haftanın belli bir gününü bu işe tahsis eden halife Abdülmelik bin Mervan olmuştur. O kendisine getirilen bir davet Zorlukla karşılaşınca meseleyi Kadı Ebu İdris El Evdi veya El Ezdi'ye havale ederdi. Zira o bu konularda Abdülmelik'ten daha tecrübeli olduğunu ve durumu daha iyi bildiğinden isabetli hükümler verirdi. Bu bilgi El Maverdi'nin kitabında geçmektedir. Gerek vali gerekse halk tarafından yapılan haksızlıklar çoğalınca Halife Ömer bin Abdülaziz amcası Abdülmelik'in uygulamasını daha da ileri götürerek kendisini bu işe adadı. Emevi hanedan üyelerinden zulümle aldıkları malları sahiplerine iade etti, sünnete uygun hareket ederek Adil bir şekilde mezalim mahkemelerinin işlerine bakmaya başladı. Ancak yasallaşmış ilk ciddi kurum yani Emevi Devleti'nde bu tür olaylar ferdi olarak kadılara olayları götürme şeklinde teşekkür ederken Abbasiler döneminde yasallaşmış olarak ilk ciddi kurum Divanül Mezalim adıyla kuruldu. Literatürümüze Müslümanların literatürüne, bugünkü literatüre mezalim mahkemeleri olarak geçti bu ifade. Divanül Mezalim. Mezalim mahkemelerinin baktığı konular bazı araştırmacılarımıza göre şöyle özetlendi. 1. Halka karşı sert davranarak Hak ve adalet yolundan sapan zalim idareciler hakkındaki şikayetlerin incelenmesi. 2. Memurların vergi ve diğer devlet mallarını tahsil ederken yaptıkları haksızlıkların giderilmesi. 3. Divan katiplerinin denetlenmesi. Bunlar Müslümanların malları hakkında kendilerine güvenilen kimselerdi. 4. Devletten maaş alanların maaşlarının gecikmesi veya eksik ödenmesiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi. 5- Yöneticilerin veya güçlü kimselerin gasp ettiği mallarla ilgili şikayetlerin incelenmesi. 6- Umuma ait ve hususi vakıfların denetlenmesi, vakıfın şartlarına göre idare edilmesi, gerekir hükmünün uygulatılması. 7- Kadı mahkemelerinin verdiği kararların uygulanması. Bazen mahkemelerin verdiği kararı uygulamak zorlaşabilirdi. Böyle bir durumda kuvvetçe daha üstün olan mezalim mahkemeleri fevkalade yetkili mahkemeler çerçevesinde hükmün gereği neyse onu tam olarak uygulardı. Yani mahalli idarelerde kadılar karar veriyor, uygulamaya geçirilemiyor, konu mezalim mahkemesine gidiyor. Muhtesiplerin yani çarşı pazar fiyatlarının yazıldığı bilgiler, fiyat ekonomik açıdan, fiyatların takibi ve özellikle maliye ile uğraşanların yerine getiremediği kararları uygulamak. Cuma ve bayram namazları ile haç ve cihat gibi açık ibadetlerin yerine getirilmesini sağlamak gibi konular mezalim mahkemelerinde görülürdü. Tabii bu tür uygulamaların o dönemlerde olması güzel bir şeydi. Ancak ne kadar doğru, ne kadar başarılı uygulandığı konusunda önemli. Bu konuda çok farklı fikirler Günümüzde ve geçmişte yapılan uygulamalara baktığımızda devletin de başıboş bir şekilde hesap göremeyeceği, cezalandırma yapamayacağı ortaya çıkıyor. Böylece bize şu sözü söyletiyor. Hiç kimse kendi kafasından insanların hesabını göremez, cezalandıramaz. Hesap görecek, cezalandıracak kişi ve kurumların tayini yetkilendirilmesi yine kişilere, toplumlara aittir. Müslümanların tarihinde bunu Medine ile görüyoruz devletin kuruluşunda biat esasına dayalı görevlendirme, yetkilendirme Müslümanların tarihine işleniyor. Günümüzde ise ülkemizde 4 yıldan 4 yıla yapılan seçimlerde milletin vekilleri ile yasama yürütme gerçekleştiriliyor. Yasama ile yargı ve yetkilileri tanzim ediliyor. Görüldüğü üzere ne geçmişte ne bugün, ne Müslümanların kuracağı devletlerde, ne Müslümanların kurduğu devletlerde, ne de başkalarının kurduğu devletlerde kişilerin veya toplumun veya devletin keyfi bir şekilde cezalandırma hakkını veya hesap görme hakkını vermediğini görüyoruz. İlkel kabile mantığında hesap görme, cezalandırma toplumlara hakim olmamıştır. Ne geçmişte ne bugün. Çok çok önceleri belki Medine Devleti, günümüz devletlerini kıskandıracak tarzda toplumlar arasındaki bağ kurarak yetkilendirmeleri yapmıştır. Allah'a karşı işlenmiş suçlar. Bunların kişinin kendisini ilgilendiren Allah'a olan ibadetleri olarak ele alabiliriz. Bireysel gelişim. Ayetleri okuma, anlama, akıl etme. Allah'ın belirlediği esaslar içerisinde sonuçlarını hükmederek özgür iradesiyle karar verme. Haç, salatı, ikame, oruç gibi konular bunlar. Tabi ayrıntıya girince konular çoğalacak. Ayetler incelendiğinde görülecektir ki bu tür Konularda Allah ne Müslümanların, ne Müslüman toplumun, ne de devletin uygulayacağı bir hüküm bildirmemiştir. Allah adeta şunu demiştir. Bana karşı işlenen suçları bana bırakın. Bakın bu önemli bir özelliktir. Allah diyor ki, kısaca özetle, bana karşı işlenmiş bir suç varsa onları bana bırakın. Ama kişiler sizlere karşı bir işlenmiş suç varsa... Toplum size karşı bir işlenmiş suç varsa, devlet, kurduğunuz devlet sana karşı işlenmiş bir suç varsa veya senin işlediğin bir suç varsa o konularda yeryüzünde belirli kaideler doğrultusunda hesap görebilirsiniz, cezalandırma yapabilirsiniz. Ama bana karşı işlenmiş bir suç varsa buna karışamazsınız. Hesap görme ile ilgili temel kurallar nedir amacı? Bu temel kuralların amacı adaleti sağlamaktır. Peki adalet nasıl sağlanacaktır? Adaleti sağlamak için ne gerekir? Bir, önce gerçeğin tespiti gerekir. İki, tespit edilen gerçeğe hüküm verilir. Üç, hükmü cezaya çevrilir. Üç aşamadan geçer. Bir olay varsa o olayın gerçeği tespitidir. Nedir? Sonra o gerçeğe bir hüküm verilir. Denir ki burada suç var veya yok. Suç olduğu tespit edilirse, o hüküm verilirse o cezaya çevrilir. Gerçeğin tespiti dediğimiz zaman gerçek nedir? Gerçek inkar edilemeyecek hakkında hiçbir şüphe bulunmayan, yoruma kapalı olan şeydir. Dikkatini çekiyorum. Nedir gerçek? Asla inkar edilemeyecek, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan, yoruma kapalı olan şeydir. Siz bir konu hakkında yorum yapabiliyorsanız farklı farklı, o yorumların hiçbiri gerçek değildir. Bir şeyin gerçek olabilmesi için artık eski dilde buna subut deniyor yani olayın subuta ermesi sabitleşmesi subuti kat'i hale gelmesi yani o subut etmiş kat'ileşmiş bu konuda hiçbir şüphe yok inkar edilemiyor hakkında hiç şüphe yok ve hiçbir yorum yapılamıyor. Zan ortadan kalkacak. Üzerinde durulan şeyle ilgili herhangi bir tespit, bazı delillerle inkar edilebiliyor ise, yani aleyhinde bir delil varsa, yapılan tespit hakkında akıl, muhakeme, şüphe duyuyor ve acaba olmayabilir mi? Diyor ise yapılan tespit yoruma kapalı değilse, yoruma açık herkes o konuda yorum yapabiliyor ise, diller susmamış, akıl susmamış, muhakeme susmamış, kalp susmamışsa yani hakkında lehte ve aleyhte yorumlar yapılabiliyorsa bu durumda yapılan tespit gerçek değil, zandan ibarettir. Allah'a göre ise zan haktan değildir. Yani gerçek değildir. Gerçek olmayan bir şeye aleyhte hüküm vermek adil olmaz. O zaman hüküm de zandır. da zandır. Şimdi bu temel bazı konuları ele alalım mesela konu itikat, yani inanç konusuna giriyorsa Müslüman olduğunu söyleyen bir kişinin küfrüne hükmedebilmek için kesin tespit gerekir hiçbir şekilde yoruma şüpheye dayalı olarak bir insana kafir hükmü verilemez temel kaydı Ben Müslümanın diyorsa siz veya ben veya bir başkası o kişiye kendi yorumlarımızla kafir diyemeyiz Devlet de diyemez Mahkemede diyemez. hakimlerde diyemez. Kadı da diyemez. Hiç kimse diyemez. Bu konuda tarihteki bazı Müslüman hukukçular şöyle demiştir. Kişinin kendi inkarı, ikrarı bile olsa, dikkatinizi çekiyorum bakın. Kişinin kendi inkarı, ikrarı bile olsa, kişi hakkında kafir hükmü verilemez. Neden? Çünkü kişi inkar ettiği konuyu yanlış anlamış olabilir. Yani o konuda cahil olabilir. Ben Müslümanın diyor, bir şeyi inkar ediyor. İnkar ettiğinin küfre girip girmediğini bilmiyor olabilir. İkra Ediyor. İnkar ettiği konunun onu küfre soktuğunu bilmiyorsa bilmiyor olabilir. O nedenle önce ona sözünün inkara götüren söz olduğunu söyleyerek kendisine tekrar sorulur. Kişi tekrar inkar edip ısrar ediyorsa o zaman ilim ehline götürülür. İlim ehli ona geçmişteki uygulamadan bahsediyorum. Dikkatinizi çekiyorum. İlim ehli ona söylenmiş olduğu şeyin inanç olarak insana küfre götüren şey olduğunu kesin delilleriyle anlatır. Tabii bu hukuksal metinde doğru şekilde yazılan anlatımdır. Uygulama böyle midir? Ha, aşağı. Uygulama asla böyle olmamıştır. Uygulamada herkes birbirinden ne gelen sen kafirsin, sen zındıksın, sen sapıksın demiştir. Ayrı bir şey. Ama hukukçuların bir kişinin hükmüne usul olarak Kafir hükmü verilebilmesi için ortaya koyduğu şartlar bunlar. Anlatım bu. Dikkat edin. Kesin delilleriyle diyoruz. İştahatla yani yorumuyla değil veya başkalarının iştahatlarına göre değil. Yani filanca kişinin iştahatına göre sen bu konuda küfre düştün. Böyle bir şey yok. Veya benim iştahatıma göre sen küfre düştün. Böyle bir şey yok. Allah'ın açık seçik muhkem bir ayetiyle anlatılır. Varsa zannil bir ayetten giderek veya müteşabih bir ayetten giderek bir kişinin küfreni hükmedilemez. Anlatılan kişi inkarına yönelik delillerini ilim ehline sunduğunda ilim ehli yoruma yönelmişse kişinin hakkında kafir hükmü verilemez. İştahatla hiç kimse kafir sayılmaz. İnsanın küfre düşmesi kafir sayılması için mutlaka, kesin olarak, anlayarak, bilerek, üzerinde akıl yürüterek, muhakeme kurarak, özgür iradesiyle karar vererek inkar etmesi gerekir. Ne kişinin yorumuna dayalı olarak inkarı ne de başkalarının kişiyi yoruma dayalı olarak küfürle itham etmesi kişinin kafir olduğunu göstermez. Bu noktada geçmişte Resul'den okuduğum bir hadis beni derinden etkilemiştir. O günden bu yana bir kişiyi kafir ilan etmeyi dilime yasaklamışımdır. Kolay kolay benim ağzımdan kolay kolay kişiler hakkında sen kafir oldun, şu noktada küfre düştün diyemem. Hadis şöyleydi. Bir kişi mümin kardeşini küfürle suçlarda kişi Allah katında mümin çıkarsa hesaptan o suçlayan kişi kendisi kafirdir. Bu söz çok önemliydi. Mesela ben birini kendi yorumumla küfürle suçladım ve hakkında kafir dedim. Allah'ın huzurdaki hesabında kişi mümin olarak muamele görürse ben kafir olurum. Hadisin altına yorum yapan ilim ehli kendine yakışır bir şekilde yorum yapmış. Diyor ki bir kişiyi kendi yorumuyla yani kendi zanlıyla küfürle hükmeden kişi İslam'ı bilmemektedir. Bilseydi İslam'ı hiçbir kişinin açık bir ayetin hükmü olmadan zanla yani yorumla küfrüne hükmedilemeyeceğini bilmesi lazımdı. Bunu bilmiyorsa İslam'ı bilmiyordur. Bu nedenle İslam'ı bilmeyen zaten Müslüman değildir. Kimin katında? Allah'ın katında bizim katımızda Müslümandır o kişiye dahi biz küfürlük ne demeyiz ama Allah'ın katında öyledir. Zira İslam bilgi ve bilinç üzerine gerçekleşendir. Şimdi doğal olarak bu söylemlere karşılık günümüz bu açıdan berbat diyebiliriz. Haklısınız. Söylenecek bir şey yok. Zaten onun için İslam'ın iyi bir şekilde öğrenilmesine çalışıyor. Öyle yapmıyor muyuz? Kimse kimseyi cahillikle küfürle itham etmesin diye çalışmıyor muyuz? Ve bir Müslümanın kişisel gelişiminde bu tür dikkatleri göstermesinin gerektiğine inanmıyor muyuz? Bunun için çaba sarf etmiyor muyuz? Evet ne yazık ki bu tür konularda Müslümanlar bilgisizce, bilinçsizce hareket ediyorlar. Önüne gelen kendi zanlarıyla, kendi yorumlarıyla insanları sapı kafir ilan etmekten hoşlanıyorlar. Bir Müslüman açıkça ben kafir oldum dese bile ilim ehline götürülüp aklının, muhakemesinin ikna edilmesi adalete arayan hukukçular tarafından önerilirken günümüzün Müslümanların acele hüküm vericiliği çok çok düşündürücüdür. Allah'ın hesap görücülüğüne inananlar asla böyle bir şey yapmaz. Çünkü Allah hiçbir zaman zulme saparak insanların hesabını zanna dayalı olarak görmez. Adil olan Allah daima gerçekler üzerine hesap görür. Gerçekler üzerine cezalanır. Geçmişte kalan bir anımı burada konu gelmişken anlatayım. Sparta'da, Isparta'ya dışarıdan gelen üniversite öğrencilerinin kaldığı bir ev vardı. Bazen yanlarına uğrar sohbet yapardım. 90'lı yıllar. Bazıları lise denginde kardeşlerinin yanlarına aldılar. Dışarıdan gelenler. Yani Isparta'nın dışından gelenler. Kardeşleri de beraber Isparta'da lisede okuyorlardı. İşte abisi yardım etsin, derslerine yardım etsin, hem üniversite hayatını görsün, ona göre de yukarıya okusun manasında babaları öyle bir çare bulmuştu. Bir gün arkadaşların evine gidip sohbet etmek istedim, merdivenlerinden çıkarken katlarından gürültüler işittim. Ev merkez bir yerdeydi, onun için pek aile yoktu, iş yeriydi altı, üstü de hep böyle öğrencilere verilmişti değişik değişik. Kimi işçiler kalıyordu, dışarıdan gelmiş işçiler, kimi öğrenciler kalıyordu, beş katlı bir binaydı. Kapıyı çaldığımda üniversiteli olan gençler yoktu. Liseli gençler bir arkadaşlarını yakalamışlar, sobanın başına oturtmuşlar kış günü. Sürekli sen müşriksin diye suçluyorlardı. Sesler kapı kapalı olduğu halde dışarıya kadar geliyordu konuşmalar. Kapıyı açan gençler beni görünce hemen ''Ah işte Mehmet abi geldi, şimdi sana nasıl müşrik olduğunu anlatır.'' dediler. Çocuğun etrafına altı tane ''Müşriksin sen'' diyen arkadaşları dizilmiş, altı köşeden atış yapıyorlardı. Çocuk şaşırmış, korkudan ne yapacağını bilmiyordu. O da lise talebesi, o da dışarıdan bir şekilde gelmiş orada okuyuyor. Yüzü kızarmış, kalbin atışları kulağıma kadar geliyordu. Böyle heyecandan çocuk artık ne yapacağını bir korkuyor. Durun bakayım dedim. Çekilin şöyle kenara çekildiler. Çocuğun karşısına oturdu. Hoş geldin kardeşim dedim. Çocuk çekinerek hoş bulduk abi dedi. Çekiniyordu çünkü ben ona nasıl müşrik olduğunu anlatacaktım. Çünkü beni görünce gençler öyle dedi ya çocuk şimdi benim ona nasıl müşrik olduğunu anlatacaktım. O korkuyla bakıyor. Beni bu adam şimdi müşrik yapacak diyordu. Sanki çocuk o anda beni küfrüne hükmeden cellat gibi görüyordu. Bakışlarında öyle bir korku vardı. Gözlerimdeki korkuyu ta derinliğine kadar hissediyordu. Sanki höt desem çocuk oraca yıkılıp gidecekti. Çocuğa gülerek içimdeki bütün sevgiyle baktım. Bakışlarımdan etkilenen çocuk biraz kendine geldi. Sonra gençlere döndüm bizim gençlere sert bir şekilde. Siz dedim bu kardeşimize niçin müslük diyorsunuz söyleyin bakayım dedim. Bu sefer şaşırdı bizimkiler. Başladılar gevelemeye. Abi, arkadaş Nurcu. Nurcular Risale için Said Nursi bana yazdırıldı diyor ya. Bunlar da Risale'ye vahiy gözüyle bakıyorlar ya. Dolayısıyla müşrikler dediler. Çocuğa döndüm. Kardeşim, sen bu çocukların dediği gibi, bu arkadaşların dediği gibi Risale'lerin vahiy olduğuna mı inanıyorsun deyince. Çocuk, olur mu abi dedi ya? Olur mu? Risale'ler Bediüzzaman'ın yazdığı bir kitap. Ayetlerin tefsiri. Nasıl vahiy olur? Ben Risaller vahiy dersem kafir olurum ağabey dedi. Öyle şey mi olur dedi. Çocuklara döndüm. Ulan keratalar. Bu çocuğa benim gibi neye inandığını sormadan niye müşrik diye yükleniyorsunuz? Özür dileyin bakayım dedim. Sonra hepimiz sobanın etrafına oturduk. Çay da demleniyordu zaten. Getirin bakalım şu bardakları. Çaylarımızı içerken onlara güzel bir şekilde din anlatmaya başladım. Çocuğa döndüm. Kardeşim sen onların dedikleri gibi inanma. Bak şimdi ben ne yapacağım? Özür dilerim Hepsinden özür dilettirdim. Helallık istediler çocuktan ve ben de onlara çay içerken dedim ki bakın çocuklar böyle davranmak Müslümanlara yakışmaz. Önce sorun, önce anlayın. Ondan sonra ne söyleyecekseniz söyleyin. Kaldı ki hiçbirinizin kişilerin imanına hükmetme hakkınız yok. Kişi kendisi Müslümanım dediği halde. Sizin kişilerin imanına hükme hakkınız yok. Kişi olarak yok yani. Şimdi size bazı şeyler anlatacağım. Mesela çocuklara anlatıyorum bunları. Mesela şiir yazan birisi diyor ki, kendini şair kabul eden birisi diyor ki, ne diyor? Ne diyor şair? Bize ilham verilmese şiir yazamayız. Şimdi bu şairlere ilham verilince şiirleri vahim oluyor. Onlar diyor ki bize Allah öyle bir ilham veriyor ki biz de satırları, mısraları döktürüyoruz şiiri böyle. İçimizdeki bütün duyguları o ilhamla şakır şakır şakır döktürüyoruz. Çocuklar suratıma ben ben baktılar. İyi dinleyin. Bir şiir yazan bana ilham edildi. Allah bana bunları ilham ediyor. Ben bu şiirleri öyle yazıyorum dediği zaman siz onlara vahiy mi sayıyorsunuz? Yuhu dediler. E peki birisi kitap yazıyor diyor ki Rabbim bana ilim veriyor ki böyle dua ediyoruz. İzam veriyor böyle dua ediyoruz. Ayetiyle dua ettiriyor bize. Anlayış istiyoruz anlayış veriyor ve o adam kitabını yazıyor. Ve diyor ki bana Rabbim ilim verdi. Rabbim bana izam verdi. Rabbim bana nimet verdi. Ve ben Rabbimin bu inayeti olmasa bu kitabı bu şekilde yazamazdım diyor. Şimdi kendisini ölmüş gitmiş soramıyoruz. Bundan kastım vahiy mi? Diyemiyoruz, soramıyoruz. Ama yorumlamaya başlıyoruz. Bir şair ilham geldiği için şiir yazıyor ona sen buna vahiy dedin şiirine demiyoruz. Ama bir yazar bunu söylerse bana ilham geldi de bu kitabı yazdım derse vay sana vahiy mi geldi de yazdın diye yükleniyoruz. Böyle bir şey olabilir. Kendisi yaşasa bir insan soracağız ama ölmüş. Ama hakkında şimdi yorum yapıyoruz böyle. Yazılana göre yorum yapıyoruz. Geçmişteki hukukçularımızın usul mantığına baktığımız zaman asla böyle bir kümeremeyiz, Asla. Ha bugün bu sözden dolayı kişinin yazdığını vahiy kabul eden varsa onu uyarabiliriz. Deriz ki bak bu söz bu anlama gelmeyebilir. Kişi öldü gitti. Ona saramıyoruz. Ama sen böyle anlıyorsan, vahiy yerine koyuyorsan o zaman senin durumun biraz tehlikeli görünebilir. Dikkat et diyebiliriz. Ama kişi hakkında bir şey mi? Dikkat et deriz. Küfrüne yine hükmetmeyiz. Niye? Çünkü bizim yetkimiz yok o konuda. Biz hakim değiliz. Ve gençlere dedim ki ben mesela iyi dinleyin. Ben birisinin yazdığına vahiy dersem kendim, kendim için söylüyorum. Ben kafir olurum. Ama bu kardeşiniz ne diyor? Ben de diyor sayın Urs'un yazdıklarına vahiy dersem kafir olurum diyor. Siz benim gibi sorsaydınız o bu cevap verecekti. Ama sormadınız. Direkt suçladınız. Kafanızda bir hüküm vardı. Bu hükmü kardeşinize uyguladınız. Ve onu korkuttunuz. Bütün bunları anlattıktan sonra gençlere şunu dedim. Bakın. Kur'an'ı güzelce okuyun. İslam'ı doğru anlayın. Acele kararlar vermeyin. Ve hiçbir zamanda hiç kimseyi direkt suçlamalar yapmayın. Hele hele zanlarınızla yorumlarınızla asla yapmayın. Bu konuşmalardan sonra o çocuk Nurcuların dershanesine giderken yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bu arkadaşların evine sık sık gelmeye başladı. Ve harika bir Müslüman oldu. Harika. Ama diyelim ki Allah nasip etti orada ben rastladım. Rastlamasaydım o çocuk öylece ayrılmış olsaydı oradan o korkuyla o şiddetle gitmiş olsaydı ben neticeyi düşünmek bile istemiyorum. Nasıl bir halde olurdu. Biz hiç kimsenin kalbini bilemeyiz. Aklının muhakemesinin nasıl çalıştığını da bilemeyiz. Hayatımızın örnekleri yaptığımız hatalarla dolu. İşte herkes kendi geçmişine baksın. Bugün vardığı sonuçlarla şu küfürdür, şu şirktir, şu müşrikliktir diye anlattığı her şey geçmişinde kendisinde vardı. Birçoğumuz. Benim de vardı. Başkasında vardı. Herkesin vardı. Bir gelişim süreci içerisinde, bir kişisel gelişim süresi içerisinde sürekli Kur'an okuyarak, sürekli tartışarak, sürekli kendimizi geliştirerek bugünlere geldik. Şükürler olsun. Geldiğimiz noktadan geriye baktığımız zaman kendi hayatımızdaki birçok dönüm noktasına kafirlik diyebiliriz. O zamanlar bugün küfre soktuğumuz birçok düşünce o zaman bizim düşüncelerimizdi. Ve o düşünceleri çok dağlı bir şekilde de savunuyor olabilirdik. Ve olabiliyoruz da. Şunu unutmayalım. Bu toplumda birçok insan bizim dünümüzü yaşıyor. Bizler bugüne gelmek için birçok zaman harcadık. Bu özetlere gelmek için. Bu zamanı bize kimse sunmadı. Zannediyoruz. Halbuki bu zamanı bize aslında Rabbimiz sundu. Bizim geçmişten beri fikir değişikliklerimizi çocuktuk. Gençtik, atalarımızdan, çevremizden bir din öğrendik. Sonra bu dinin yanlış olduğunu okuya okuya tartışa tartışa kafamızda bir yanlışını, bir yanlışını, bir yanlışını silesiyle bugünlere geldik. Belki birileri yardım etti. Yardım ederken onları suçladık belki. Sonra vazgeçtik. Sonra aklımız başımıza geldi. Ama bütün bu konularda bir şey vardı. O yürüyüşte Rabbimiz bize yardım etti. Bizi elimizden tut bize yol gösterdi farkında değiniz belki kendimiz yaptığımız zannedebiliriz yani kendi çabamızla kendi emeğimizle kendi gayretimizle bunları yaptık zannedebiliriz belki bugün karşısına da sen müşriksin diyeceğimiz bir insan geçmişte ondan daha geride iken bize yardım etti kendi seviyesine getirdi biz onu açtık ama o orada duruyor hayata baktığımız zaman belli bir yaştan sonra şöyle kendi yaşadığımız topluma yetiştiğimiz toplumuza gittiğimiz zaman filanca amcamızın filanca teyzemizin filanca halamızın filanca kardeşimizin filanca ablamızın filanca annemizin filanca babamızın filanca dayımızın amcamızın abimizin kendi seviyelerinden bizler geride iken kendi seviyelerine getirmek için bize birçok akıllı uslu bir şekilde İslam'ı anlattıklarını hissedebiliriz. Hatırlayabiliriz, gülebiliriz, hatta şöyle diyebiliriz. Bir zamanlar bize kendi gerçeklerini öğrettiler Allah'a şükür ama orada kaldılar işte. Otluyorlar orada diyebiliriz alaylı bir şekilde de. Böyle bir bencillik, böyle bir kibir de satabiliriz yani. Olabilir. Hiç kimse bulunduğu yere şükrederek geçmişine küfretmemeli. Zaman tanımalı. Allah'ın tanıdığı zamanı. Ayetleri okuyoruz. Allah tanıyor. Ne zamana kadar? Ömrünün sonuna kadar tanıyor. Ta ki ecel gelip çıkarken kişi yanıldın diyorsa nerede kaldın diyor ayetleri okuduğumuz zaman. Değil mi? Bakınız biz insanların hepsini hangi bulsa olsun. Allah'ın gerçeklerine çağıracağımıza sapı kafir hükümleri vererek uzaklaştıracak değiliz. Kafamızda onların durumuyla ilgili ya bu düşüncesiyle müşrik oldu, bu düşüncesiyle sapıttı, bu düşüncesiyle kafir oldu desek bile biz yine onları ürkütmeden, onlara herhangi bir şey demeden onları gerçeklere çağırmalıyız. Allah'ın gerçeklerine. Dilimize bu ifadeleri yasaklamalıyız. Ben Müslümanım diyen kişiye sen asla, sen şusun, sen buzun diye diyerek kardeşim bak şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, şunu şöyle okuyalım, bunu böyle okuyalım diyebiliriz. Kaldı ki kalbimizden ikna olsak bile ki o kişinin durumuna, kalbimizden ikna olduk dedik ki ya ortadaki bir sürü delil bu kişinin küfrüne hükmettik. Naiz ama unutmayın ki onlar hakkında hüküm vermek bize düşmez. Onları Allah ile baş başa bırakırız. Yolumuzu ayırırız. Onlar için Allah'tan hidayet dileriz. En kötü ihtimal. Lekum dini kümmeli deriz. İçimizden alırız. Fazla görüşmeyiz. Zaman zaman görüşürüz. Yine her fırsatta rastladığımız zaman inandığımız gerçekleri anlatırız. Allah ayetleriyle bize böyle bir Müslüman olmamız gerektiğini anlatıyor. Allah'ın kişisel eğitimi aslında Müslüman'ı olgunlaştırıyor. Müslüman olgunlaştığı zaman varayoya, haklı haksız, gerçekle, zanla, yorumla, yetkili, yetkisiz bir şekilde insanlar hakkında hüküm veriyorsa önce kendisinin Müslümanlığını tartışmalıdır. Konu amelsiz olmak veya Allah'ın kurallarına aykırı davranmak ise aynı şekilde davranmamız gerekiyor. Kesin deliller olmadan zanla, yoruma dayalı kimse hakkında bir şey söyleyemeyiz. O zaman iftira etmiş oluruz. İftira ise zulümdür. Artı içinde yaşadığımız toplumda insanların yaşam tarzları kolay kolay değişen bir niteliğe sahip değil. Geçmişte burada da anlattığımı bilmiyorum. Mesela antolojikom'da yaşadığım, tanıştığım, beraber uzun müddet şiirlerimizin altına yorum yazdığım bir aile vardı. Onlar da sonradan tanışmışlar, evlenmişler. İkisi de benim antolojiden arkadaşım. Yüz yüze hiç görüşmedik. Birisi Gaziantep'li, birisi kilisli. O tarafa doğru bir ziyaretim gerçekleşecekti. Telefon numarasını aldım, Gaziantep'te görüştük karşılaştığımız zaman. Hanımı gayet içeriği güzel, İslam içerikli şiirler yazıyor. Kocası da aynı tarih ve İslam içerikli şiirler yazıyor. İkisi evlenmişler bir iki yıl önce. Adam karısına sürekli başını ört diye baskı yapıyor. Halbuki tanıştıkları zaman karısı örtünmüyormuş. Normal kıyafetli geziyor. Adam dedi ki bana benden küçük yaşı. Abi dedi işte evlendik. Ama benim eşim bir türlü örtünmüyor. Örtünse çok sevineceğim dedi. İki yıldır dedi uğraşıyorum örtsün. Örtmüyor dedi. Kadına döndüm dedim ki bak kardeşim eğer eşin sana örtün dediği için örtüneceksen hiç örtünme. Ama ne zaman örtünmekle ilgili sana Allah'ın hüküm verdiğini ve bunun yapman gerektiğine inanıyor isen örtün. Ne zaman hazır hissediyorsan, içinden geliyorsa. Asla kocan dediği için örtünme. Sen kocana tapan birisi olma. Sen Allah'a inanan onun emrini yerine getiren birisi ol. Ben asla kocasına tapan kadınları sevmiyorum. Seni şiir hayatında antolojik.com'dan tanıdım, bir kardeş olarak sevdim ama kocana taptığını duyarsam seni sevmem. Bana abi olarak bakıyor sen, bak kocan da bana abi olarak bakıyor, eğer sana baskı yapmaya devam ederse bundan sonra bana antolojiden bir mesaj at. Ben gerekirse geleyim buraya tekrar, bu kocana haddini bildireyim bir abi mantığıyla dedim. Kocasına bakmıyorum. Sonra döndüm, duydun mu dedim dediklerimi? Duydum abi dedi. Peki dedim. Benim diyeceğim bu konuda bu kadardı. Döndüm geldim. işlerimi bitirdim. Bir hafta sonra Antalya.com'da ki mesaj bölümünde kocası bir mesaj atmış. Mesaj kısa. Allah razı olsun abi. Geldin bir konuşma yaptın. İki senedir ben karımın başını ört diye başının etini yedim. Örtmedi ama sen gittin üç gün sonra örttü. İnsanları özgürleştirmedikten sonra Allah'a bağlamadıktan sonra Allah'a bağlanma yolunu açmadıktan sonra ayetin dediği gibi hakla batılı kişinin aklında kafasında muhakemesinde hayatında açıkça netleştirmedikten sonra gerçek haliyle ortaya çıkarmadıktan sonra her türlü baskı yapsanız da açıkladıktan sonra yapsanız da Allah katında makbul değil zorlayamazsınız. Gerçeğe hüküm vermek, gerçeğin tespitinden sonra gerçekleşen bir şey. Müslüman olmanın temel kurallarından bir tanesi, gerçeğe hüküm vermek. Gerçeği kesin olan tespitten sonra hüküm verebiliriz ancak. Gerçeği tespit etmedikten sonra hüküm vermek zor. Hüküm verme konusunda ise sadece kendimize tam yetkiliyiz. Bakın, biz kendimiz için hüküm verebiliriz. Başkalarına yetkili değiliz. Elbette Müslüman kardeşlerimizi tanımak, ona göre onlara karşı sorumluluklarımızı üstlenmek için onlar hakkında bazı hükümler koyabiliriz, verebiliriz. Kendi kafamızda, aklımızda, kalbimizde. Ama bu bizim dışarıya ishal edeceğimiz bir şey değildir. Ona göre davranmasını öğreniriz. Ve verdiğimiz bu hükümler sadece kendimizi bağlar. Mümin güvenilir demektir. Biz önce kendimiz güvenilir olmak zorundayız. Güvenilir olmayı Allah ayetlerinde sıralıyor. Ayetlerden çıkan sıralanan şey kısaca şu. Onlar Rabbine inanır, ayetlerine uyar, sözlerini eyleme geçirir, hayatlarını İslam'ın kurallarına göre yaşarlar. İslam'ı hayatlarında yaşarlar. Bir insan Allah'a inanıyor, ayetlerine uyulmasını söylüyor ama uymuyorsa, hayatını İslam'ın kurallarına göre yaşamıyorsa güvenilmez. Allah'a karşı sözünü yerine getirmeyenler, insanlara verdikleri sözleri yerine getirerek nasıl bir güven oluşturabilirler? Allah hesabı bana bırakın diyor, ayeti okuyor, hesap görece Allah'tır diyor, namaz kılıyorsa, her namazında Fatiha'da bunu okuyor, ertesi gün hesap görmeye çıkıyor topluma. Bir saat sonra, bir dakika sonra, iki dakika sonra hesap görmeye çıkıyor. O zaman nasıl güvenilir? Daha uygulamıyor. Fatiha'da okuyor, geçiyor, okuyor, geçiyor, okuyor, geçiyor, söylüyor bana. Hesap günü, hesap görece Allah'tır, hesap günün sahibi Allah'tır, hesap görece Allah'tır, hesap görücü Allah'tır. Ee uygula o zaman, bırak Allah'a hesabı, hayır bırak. Nasıl güvenilir o zaman? İşte bu noktada Müslüman, Müslümanlığın diyenleri izler. Onların sözlerine, eylemlerine bakar. Sözleri eylemlerine dönüşmüyorsa güven unsurları ortadan kalkar. Ancak küfürlerine hükmedemez. Hüküm konusunda Allah'a bırakır. Elbette güvenilme unsurlarına tespiti de yoruma dayalı olmayacak. Onun için Müslüman gördüğü şeyi kendisine sorar. Seni şöyle gördüm doğru mu teyidini alınca tavrını belirleyebilir ancak kimse başkası hakkında benim izlenimim şu diye karar veremez. Gerçeğe hüküm verirken deliller kesin olmalıdır dedik. Bunları kişinin kendi ikrarı şahitlerle tespit edilmesi gerekir ancak öyle algılayabilirsin. Kesin hüküm verme konusunda şahitlerin ne kadar olacağı konusu hep tartışma konusudur. Ne kadar olacak şahit bu hep tartışılmış. Ancak birden fazla şahit varsa, şahitlerin konuyu birbirlerinden duymuş olmaları temel eksiklik. Yani mesela Ali Mehmet'ten, Mehmet Hasan'dan, Hasan Osman'dan duymuş... Bir bakıyoruz karşımızda dört tane şahit var. Ama birbirine bakıyoruz sen nereden duydun filancadan, sen nereden duydun filancadan, sen nereden duydun filancadan. Kişi kendisi görmemiş, kendisi şahit olmamış. Bir kişi şahit olmuş, arka arkaya ona demiş, ona demiş, ona demiş, dört tane şahit çıkmış. Bu dört şahit sayılmıyor, dikkatinizi çekiyor. Bu bir şahit sayılıyor. Bir kişi diğerlerine yaymış. Konuyu birbirinden duyan şahitler ne kadar çok olursa olsun tek şahit sayılır. Konuyla ilgili her şahit bizzat kendisi olaya vakıf olması gerekir birden fazla olması için. Her şahit kendi Kendisi vakıf olacak. Geçmişte Müslüman hukukçular, hakkında yalancı hükmü verilmemiş kişiler şahit olabilir demişlerdir. Hakkında yalancı hükmü verilmemiş kişiler şahit olabilir. Öyle demişlerdir. Mesela herhangi bir nedenle hakkında bu yalancıdır diye bir hüküm verildiyse onun şahitliği kabul edilmemiştir. Geçmişte hukukçular böyle söylemiştir. Gerçi ben bu hükme pek katılmıyorum. Yani bir kişi bir zaman yalan söylediyse ilelebet o artık onun şahitliği kabul edilmez diye bir hüküm olmaz. Yani ben buna çok mantıklı görmüyorum. Zira bir zamanlar bir konuda yalancı şahitlik yapmış veya yalan söylediği tespit edilen kişi her zaman yalan söyler diye bir kural yoktur. Zaafa kapılmıştır, hata etmiştir, günün atmosferine kapılmıştır, sonra akıllanabilir, tövbe edebilir, başka bir yerde doğruyu sonuna kadar savunabilir. Eğer biz kendi hayatlarımıza bakarsak hiçbirimizin şahitliği kabul edilmez o Müslüman hukukçuların ifadesine göre. Çünkü Müslüman hukukçular demişlerdir ki bir kişinin yalancılığı veya yalan şahitliği tespit edilirse asla ömür boyu onun şahitliği kabul edilmez. Ahmenna da kim var böyle birisi? Hükmü cezaya çevirmek, cezalandırma hususunda önceki bölümlerde geniş açıklamalarda bulunduk, daha önceki bölümlerde. Diyelim ki bir kişi hakkında kurallara uygun şekilde kesin hüküm verildi. O zaman cezalandırma makamı iki tanedir. Birincisi Allah, ikincisi biat esası içinde yetkilendirilenlerdir. Biraz önce söyledim. Allah kendisine olan suçlamalarda cezayı kendisi kesiyor. Bana karışmayın diyor. Araya da girmeyin diyor ama kişi kişiye karşı suç işlemiş kişi topluma karşı suç işlemiş kişi devlete karşı devlet kişilere karşı suç işlemişse onunla ilgili kuralları koyuyor birbirinize karşı işlediğiniz suçlarda herkes kendi hakkını arasın diyor ama diyor kol cool, bana karşı bir suç işlemişse benim adıma benim hakkımı arama yetkiniz yok diyor. İslam'a inananlar şunu bilirler ki Allah kesin hüküm sahibidir. Allah'ın tanıdığı sınırlar içerisinde toplumsal nizamın korunması çerçevesinde kişilerin biatına yani söz verişine dayalı olarak kişiler ayrı ayrı veya toplum olarak birlikte belirlenen kurallar içinde toplumu yöneteceklerin veya yetkilendirdikleri kişilerin aralarında ceza hükmetmeleri kararlaştırılabilir. Çünkü devlet olmak böyle bir şeydir. Müslümanlar devlet kurmak istiyorsa bilsinler ki kişisel olarak kişilere karşı, topluma karşı ve devlete karşı işlenen suçların cezalandırılacağına karar verirler ve buna söz verirler. Fiatın esası budur. Burada önemli olan şey önce suçun gerçekler üzerine tespitidir. Suç kapsamı her dilde, her ideolojide, her yaşam düzenine göre değişebilir. Suç sayılan şeylerin hangi hallerde suç kapsamına gireceği de yine dine, ideolojiye, yaşam düzenlerine göre değişir. Onun için toplumlar, hangi yasalara göre yönetileceklerini, cezalandırılacaklarını beyan ederler. Beyan ettikleri kapsamda suç işleyenlerin durumu kendi yasalarına göre tespit edilir. Örneğin ben Müslümanım diyen birini başka dinlere, ideolojilere göre suç işledi demeniz zulüm olur. Çünkü kendi inancına göre suç işlememiştir. Aynı şekilde Müslüman olmayan birini de İslam'ın yasalarına göre sen suç işliyorsun denemez. Ama misafir veya daimi inancına dair başka bir düzende yaşamayı kabul etmişse o zaman yaşadığı düzenin yasalarında ...sus sayılanları da işlememesi gerekir. Örnekleyelim mesela... ...Müslümanların Medine'de kurduğu devlet gibi her inanç sahibi kendi yasalarına göre suçlu sayılır prensibi günümüzdeki devlet düzenlerinde olmadığı için İslam dışı düzenlerde yaşayanların içinde yaşadıkları düzendeki suçlarla da kapsama alınması doğaldır. Çünkü içinde yaşadığımız düzenler ne yapıyor? Kişilerin kendi inançlarına göre, kendi düşüncelerine, kendi ideolojilerine göre bir hak ve özgürlük içinde yaşatmıyor. Bir yasa çıkarıyor. O yasa içerisinde burada yaşıyorsan diyor. İster vatandaş ol, ister efendim misafir ol, ister işte burada turist ol, fark etmiyor. İşledin suçu basıyor cezayı. Sadece Medine'de kurulan devlete ne oluyor? Herkes kendi inancına ve kendi anlayışına, kendi ideolojisine göre cezalandırılıyor. Suçlar ona göre tespit ediliyor. Mesela bir Müslüman içinde yaşadığı toplumda İslam'ın hükümleri uygulanmıyor ise bugünkü gibi mesela. Müslüman ülke sayılsa bile bugün uygulanmıyor. Veya yurt dışında çalışan yaşayan insanlarımız var Avrupa'da orada burada. İçinde yaşadıkları devlette de İslam yasaları uygulanmıyor. Bu duruma itiraz edecek Müslüman öncelikle içinde yaşadığı düzene uymayacağını deklara etmesi gerekir ki konu düzen ile kendi arasında netliğe kavuşsun. Gizli kapaklı bir şey olur mu? Önce deklara etmesi lazım. Ben itiraz ediyorum. Bu yasalara göre yaşamayacağım ben farklı bir yasaya inanıyorum farklı bir yasayla adalet olduğuna inanıyorum ben bu adaleti aramak için içinde yaşadığım yasanın devletin yasalarına uymayacağım diye deklar etmesi lazım netliğe kavuşması lazım ancak Müslüman böyle bir deklarada bulunma, düzenin suç saydıkları beni ilgilendirmez derse ilk eser olarak yanlıştır bakın ilk olarak onun için Allah'ın Müslümanlara verdiği temel görev öncelikle Müslümanların kendi durumlarını toplumu ve toplumun düzenlerine karşı deklar etmeleridir. Tebliğin alenileşmesi budur zaten. Biz tebliğ alenileşmesi lazımdır dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Müslüman önce hangi inanca sahip olduğunu, hangi yaşama düzenine inandığını ve hangi yaşama düzenini yaşayacağını içinde yaşadığı düzene deklare eder. Ben buna göre yaşayacağım der. Kabul etmiyorum sizin inancınızı, yaşam sisteminizi, yasalarınızı der. Bu yapılmadıysa henüz daha inandıklarını topluma ne yapmamıştır? Deklare etmemiştir, tebliğ etmemiştir, açıklamamıştır. Resulullah Mekke'de dini açıklamasındaki kasıt buydu. Dini alenen tebliği topluma artık ben içinde yaşadığımız bu düzenin putperestlik düzeninin inancına sahip değilim, yasalarına sahip değilim. Ben sizin yolumuzdan ayrılıyorum. Sizin yolunuz yanlış demesiydi. Ne yazık ki günümüzde... Henüz Müslümanlar topluma ve toplumun düzenlerine karşı biz sizin suç saydığınız konuları suç olarak görmüyoruz diye bir deklare de bulunmamışlardır. Tabi bu durumda da biraz Müslümanların yasalara yasaları pek ihtiyaç bırakmıyor. Çünkü Müslümanların uyacağı İslam yasaları içinde yaşadıkları düzenlerden daha iyi insanı ortaya koymak için daha çaplı, daha kapsamlı bir suç kavramına sahip. Mesela bir Müslüman Allah'ın yasalarına uyduğu zaman toplumdaki yasaların suç kavramları vız geliyor, tırıs gidiyor. O daha genişine, daha etik bir yasaya uymuş oluyor. Böylece toplumun yasalarına uymadan, kendi yasalarına uyarak suç işlememiş oluyor. Öyle ki Müslümanlar içinde yaşadıkları düzenlerde, yasaların suç saymadığı konularda bile daha olgun, daha edepli, daha iyi, daha etik kurallara sahip. İşin özü böyleyken hayata yansıyan bu değil elbet. Topluma yansıyan artık Müslümanların İslam yasalarına uymadıkları, yasaları delme açısından herkesten önde gittikleri, hem düzenin hem Allah'ın yasalarını delerek genelde çok çıkarcı bir yapıya ulaştıklarıdır. Görüntü budur. Hani şu meşhur yasaları delme hikayesi var ya, Müslümanlar da bugün Allah'ın yasalarını ben İslam'a inanıyorum, İslam'a göre yaşamak istiyorum, İslam yasalarıyla hayatımı olgunlaştırmak, hayatımı şekillendirmek istiyorum diyorlar. Ama içinde yaşadıkları düzenin sahiplerinden daha çok yasaları deliyorlar Allah'ın yasalarını Görüntü bu. Suç kapsamlarına göre suçlunun tespit için yasa gerekmez. Orada akıl, muhakeme, delil, şahit karineleri vardır. Bütün bunlar, bütün hukuk kurallarında aynıdır. Yani İslam hukuku demeyeceğim. Çünkü İslam hukuku diye bir şey olmaz. Müslümanların hukuku, Hristiyan hukuku, sol hukuk, laik hukuk, Fransız hukuku, Alman hukuku, Amerikan hukuku fark etmiyor. Bir suçun tespitinde, suçlunun tespitinde herhangi bir yasa gerekmiyor. Orada akıl, muhakeme, delil, şahit ve karineler var. O ortaya çıkarıyor. Bunların hepsi bütün dünyada aynı tür şeyler. Akıl kani olacak. Muhakeme kane olacak, deliller sabit olacak, şahitler doğru olacak ve böylece bir kişinin suç işlediği tespit edilecek. Suçun neye göre işlediği değil, hangi kapsamda suç sayılıyor mu sayılmıyor değil. Bir suç aranıyorsa, yasaya göre suç aranıyorsa orada akıl, muhakeme, delil, şahit, karineleri aranır. Bu karineler, bu metot, bütün hukuklarda aynıdır. Bunları değerlendirecek yasa değildir. Değerlendirecek insanların inancı, aklı, muhakemesi, iradesi ve vicdanıdır. Mesela siz... Bir Fransız mahkemesine giderek konuyu şöyle dinlersiniz derler ki Fransız hukukuna göre şu eylem suçtur şimdi biz şu kişinin bu eylemi işleyip işlemediğine dair karar vereceğiz. Siz bir Müslüman olduğunuz halde o kişinin o suçu işleyip işlemediğine dair karar verebilirsiniz. Neden? Çünkü bunun için delil gerek. Delili incelersiniz. Bunun için şahit gerekir. Şahiti incelersiniz. Bunun için akıl gerekir. Aklınız var. Bunun için muhakeme gerekir. Muhakemeniz var. Aynı şekilde bir Müslüman suç işledi. Geldi bir Alman, geldi bir Fransız, geldi bir Amerikalı, geldi bir Çinli, geldi bir şey. Ona dendi ki İslam'a göre bu suçtur. Bu kişinin Müslüman olarak bu suçu işleyip işlemediği tespit edeceğiz. Önce cezayı konuşmuyoruz. Önce tespit. Bunu herkes yapabilir. Çünkü bu ortaktır. Bu doğaldır. İşte bu noktada bunları değerlendirecek yasa değildir. Değerlendirecek insanların inancı, aklı, muhakemesi, iradesi ve vicdanıdır. Zaten bütün hukuk kuralların amacı hangi olursa olsun, ister ilahi ister insani, adaleti sağlamaktır. Adaleti sağlama prensibi her hukukçunun temel görevidir. Allah'ın adaletiyle kulların adaleti arasında farklılık konusu ayrı bir şeydir. Orada Allah'ın yasaları, ceza yasaları adaleti sağlar, kullarınki adaleti sağlamaz. Müslüman böyle inanır. Ama suçlunun tespitinde herkes aynı şeyi sabitleştirmeye çalışır. Her Düşünce. Adil bir şekilde suçlunun tespitinden sonra suçu cezaya çevirmek ceza yasalarının işidir. Suçlu ve suçlu tespit edildikten sonra iş ceza yasasını açıp cezayı okumaya kalır. Suç tespit edildi, ha belli, suç da belli, suçlu da belli, tespit edildi, kesinleşti, hakim ne yapar? Açar, yasayı okur. Senin cezan budur. Örneğin. Mesela bir Müslümanın zina yaptığıyla ilgili bir suçlama var. Mahkeme önce o kişinin gerçekten bu zinayı yap, yapmadığını tespitler. Tespit kesinleştiyse, hiçbir itiraf kalmadıysa hakimin görevi nedir? Allah'ın zina yapanı hakkındaki koyduğu cezayı okumaktır yüzüne. Senin cezan budur demektir. Bu sor değil. Orada zinanın cezası Allah'a göre de okunabilir. Zina diyelim ki başka bir kültürde yasaksa başka bir şeyde kanunda yasaksa onlar da kendi kanunlardaki ceza yokur. Ama her değişik kanun ne kadar olursa olsun o fiilin işlenip işlenmediğinin tespiti aynı ilkelere, aynı karinelere, aynı delillere göre doğal bir şekilde yaratılışın kurallarına göre ne yapılır tespit edilir. Doğru olacaksa, gerçekçi olacaksa. Bütün bu konularda Allah... Müslümanın kişisel gelişiminde aklını, muhakemesini, vicdanını, iradesini doğru bir şekilde kullanıp adil kararlar vermesini istemektedir. Değilse kişisel zaaflar, zanlarıyla ortalıkta adil olmayan kararlar cirit atar, dolaşır. İsteyenin istediğini astık kestik hesabı bir yaşam bizi bekler o zaman. Günümüzde Müslümanların en büyük sorunu da budur. Kişiler hakkında hüküm vermek için çırpınan aklımız, muhakememiz, kalbimiz var. Ne Allah'ın ayetleri, ne vicdanımız, yaptığımız şeylerin küresi, kötülüğünü bize anlatmamakta. Ucuz kahramanlıklar peşinde Allah adına, İslam adına ahkam kesenler topluluğuna dönüştürüldük. Neredeyse hemen herkes Birbirine sapıklıkla, kafirlikle suçlar noktasında. Bizi en iyi özetleyen cümle, bakın bizi en iyi özetleyen cümle, biz birbirimize müminler değil, birbirimize göre kafirler topluluğuyuz. Neden? Çünkü hakkımız, yetkimiz, görevimiz olmadan Allah adına, İslam adına hüküm verdik, hesap gördük, cezalandırma yoluna gittik. Belki cezalandırmaları şu an yapamıyoruz. Niye? Gücümüz yok. Gücümüz olsa basacağız cezayı. İşte Suriye'de görüyorsunuz, gruplar çıkmışlar, güçleri var kendilerine göre, basıyorlar cezayı. Bize göre sen kafirsin. Vur boynuna. Bitti. Çek silahı. Ateş et. Bitti. Öldür. Demek ki bu mantıkla bizim ülkemizde de bir karışıklık olsa insanlar ellerine bıçakları, silahları alacaklar. Herkese haddini bildirecek. Çünkü o zaman imkan bulacak. O zaman kimsenin gözüne bakmayacağız. Kimsenin göz yaşına da bakmayacağız. İşte Orta Doğu'daki güçlerini yaklayanlar sorgusuz, sualsiz, Allah adına, İslam adına birbirlerini doğuruyor. Böylece kişisel gelişimde geri kaldıklarını... Bilgi, bilinç eksikliğinde Allah'ın ayetlerini unuttuklarını kanıtlıyorlar. Belki bir gün bizler de gözü dönmüş bir kişinin Allah adına hıncını alarak öldürdüğü kişiler olabiliriz. Sen kafirsin diye. İnanın böyle bir şey olursa ortada ne ayet, ne mahkeme, ne de doğru bir yargılama olacaktır. Birileri kinle, cehaletle, ayetlere aykırı olarak hükmedecek, hesaba çekecek ve cezalandıracaktır. Böylece zulüm üstüne zulüm yapılacaktır. Allah'ın katına, katlettiklerinin mazlum gitmesine, kendilerinin zalim gitmelerine neden olacaklardır. Allah bu durumlara Müslümanların düşmemesi için kişisel gelişim konusunda Müslümanları Medine'de zorunlu bir eğitime tabi tutmuştur. Dikkat edin. Mekke'deki o zorunlu eğitimden sonra Medine'de daha büyük bir zorunlu eğitime tabi tutmuştur. Devletin kontrolü altındaki Müslümanların o zorunlu eğitimdeki en büyük eleştirel noktası nifaktır. Münafıklıktır. Münafıklıkla ilgili bir Tüm ayetlere, nifakla ilgili bütün ayetlere dikkat ettiğiniz zaman kişisel gelişimde zafa uğrayanlar anlatılır. Allah'ın adaletini, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükmünü başkalarına bırakanları, kendilerine bırakanları anlatır. Çıkarına göre hareket edenleri, duygularına, öfkelerine, nefsine kapılanları anlatır. Mümin olduğunu iddiasında olanların hangi hallerde küfre girdiklerini, hangi hallerde nifak içinde olduklarını birebir ayetleriyle açıklar, bize örnek gösterir. Her an herkes düşebilir. Onun için mesela hadis kitapları okurken şöyle bir hadise rastladığım zaman hayret etmiştim ilk zamanlar. Şöyle diyordu. Tevbe suresi okurken sanki Mescid-i Nebevi başımıza yıkılıyordu. Ağlayarak yerlere kapan, secdeye kapandık. Çünkü Rabbimiz bize anlatıyordu diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sahabeler Resulullah Tevbe suresini okurken, o nifak ayetini okurken böyle diyorlar. Tit tit dedik. Sanki Mescid-i Nebevi tepemize yıkılıyordu. Gök tepemize yıkılıyordu. Bizi anlatıyordu. Tövbe serisi okunurken, sahabe, Resulullah onu okurken, sahabe, Resulullah'ın dizinden ayrılmayan, emrinden ayrılmayan bu insanlar böyle algıladıkları zaman kendileri için acaba biz nasıl algılayabiliriz? İnşallah ayetleri anlayan, gerekli dersleri çıkaranlardan oluruz. İnşallah. Değilse bütün çaba boştur. Bugünkü sunumumuz burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler dileyerek Allah'a emanet ediyorum.